Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla, Allah'ın وَإِذَا تَعَقَبَ الْاِسْتِسْنَاءُ الْجُمَلَ الْمُتَعَاطِفَةَ Konumuz oraya gelmişti. Konumuz malum beyan. Beyanın da beyanı tahrir kısmından istisnayı okuyorduk. وَإِذَا تَعَقَبَ الْاِسْتِسْنَاءُ الْجُمَلَ الْمُتَعَاطِفَةَ İstisna Gayretti istisna birbirine atfedilen cümlelerin akabinde geldiği zaman yansariful istisna bu istisna sarf edilir iler cümletil ahirati son cümleye sarf edilir hanefi usulcülerine göre böyle yani bir istisna var, illa ila ahirihi istisna olarak geliyor ama o istisnanın öncesinde en az iki ve daha fazla cümle var. Böyle olması durumunda bu istisna en son cümleye mi sarf edilir? Ki Hanefi usulcülere göre en son cümleye sarf edilir. Yoksa en sona değil de ta baştan beri kaç tane cümle geçmişse hepsine mi sarf edilir nitekim şafilere göre hepsine sarf edilir şafilerin bir kaydı var yeri geldi mi onda da söyleyeceğim inşallah bize göre son cümleye sarf edilir neden iki tane gerekçe sayacak bir <gülüyor> istisnanın son cümleye dönmesi kesindir yani sabittir Alet takdireyn, iki takdire göre de bu istisnanın son cümleye rücuğu dönmesi nedir? Mütehakkaktır. Kesindir yani demek istiyor. <gülüyor> Muhtemel değil, ihtimal dahilinde değil. Mütehakkak sabittir diyor. Alet takdireyn, iki takdire göre. İki takdir dediği nedir? Birinci takdir, istisnayı geride geçen cümlelerin tamamına sarf etme, İkinci takdir, istisnayı son cümleye sarf etme. İstisnayı geride geçen cümlelerin tamamına sarf ettiğiniz zaman da son cümleye sarf etme var. Sadece son cümleye sarf ettiğiniz zaman zaten ona sarf etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla istisnanın son cümleye sarf edilmesi nedir? Müteakkaktır, sabit. Bunda bir ihtimal dahilinde olan durum yok. Yani muhtemel değil. Onun mukabil olarak söyleniyor. Ve ila son cümleden başkasına sarf edilmesi ise muhtemelun muhtemeldir. Son cümleye değil de son cümleye değil de o son cümleden başkasına sarf edilendir derseniz o zaman onu olur muhtemel olur. Son cümleye de sarf edilebilir, son cümleden öncekilere de sarf edilebilir. Dolayısıyla ikisi var. Son cümleye değil öncekilere sarf edilmiştir derseniz mütehakkakı değil muhtemeli söylemiş olursunuz bu birinci gerekçe bağlantıyı sonunda yapacak neden iki gerekçeyi söylesin ondan sonra bağlantı yapacak iki ma enne hopmel ula bir de şu var birinci cümlenin hükmü birinci derken burada sona mukabil söyledi onu son cümle değil de birinci cümlenin hükmü ne demek oluyor o zaman yani birinci cümle derken, sondan evvelki cümle veya cümlelerin hükmü. İki de olabilir ondan önce cümle ki, misali zaten iki tane cümle var ondan önce. Üç de olabilir, daha fazla da olabilir. Yani buradaki uğradan maksat nedir? Sonuncu değil de, onun dışında olanlar. İster bir tane olsun, ister birkaç tane olsun. Onun hükmü, bi kemaliha. Evvelki cümlenin hükmü, bi kemaliha. Kemaliyle, o cümlenin kemaliyle. Ne demek kemali? Yani kapsamış olduğu fertler itibarıyla ki bir cümle var. O cümlenin cümlede bir hüküm var. O hüküm bir takım fertlere verilmiş. Bir kemaliha demek hükmün o fertlerin tamamına ait olması itibarıyla demektir. Bir kemaliha o birinci cümlenin hükmü kemaliyle nedir? Muteyat kanun kesindir. Neden? Cümledir. Mesela, "Gönenizeydin ve deheba amrın deseniz, bana zeyt geldi ve deheba amrın ve amur gitti dediğiniz zamanda. Gerçi burada tek şakıs var ama onu siz birçok şakıs olarak düşünün. Bunu şu açıdan bir örnek veriyorum. "Gönenizeydin" dediğiniz zaman zeyt için meciiyet hükmü kesin sabittir. <gülüyor> "Ve deheba Amrun derken amur içinde dehâb yani gitme hükmü nedir? Kesin sabittir. Bunu ifade eder bu. Dolayısıyla kemali yani cümle müstakil olup kapsamış olduğu fertlere, fertlerin tamamına ait bir hüküm ortaya koyması itibarıyla birinci cümlenin yani son cümleden önceki cümlelerin hükmü nedir diyor? Müteyakkanın o da keçindir. hi Şimdi siz istisnayı tutar da hepsine sarf edecek olursanız sarf edilmeden önce son cümlenin evvelindeki cümlelerde ne vardı? Müteyakkanlık vardı. Yani orada hüküm kapsamış olduğu fertlerin tamamına aitti. Cümlenin kapsadığı fertlerin tamamına aitti hüküm. Mesela ''Câinil kavlu'' dediğiniz zaman Burada meci'iyet hükmü nedir? Tamim tamamı için sabittir. Dolayısıyla son cümleden önceki cümlelerde böyle bir durum var iken sen tutar da istisnayı o sonuncuya değil de ondan öncekilere sarf edecek olursan o zaman bakın ne olur diyor. Önceden müteyakkan diye istisnayı oraya sarf etmeden önce vertifa badihi o hükmün bir kısmının ortadan kalkması ne ile tabi bu olacak istisna ile istisna gelmeden önce hüküm son cümleden önceki cümlelerin fertleri hakkında hepsi hakkında neydi müteyakkan idi kesin idi ve ertifâ bâdihi bil istisna istisna ile o hükmün cümledeki fertlerin bir kısmından kaldırılmış olması meşkukum. o müteyakkan değil meşkuptur. niye meşkup? eli cevâzi insrafı ila'l ahîri çünkü istisnanın sonuncuya sarf edilmesi nedir? Caizdir. Madem ki istisna sonuncuya da sarf edilebiliyor, öncekilere de sarf edilebiliyor. O zaman bakınız, sonuncuya sarf etmeyi ortadan kaldırırsanız devreye ne girer müteyakkan çıkar meşkür girer devreye. Sonuncuya sarf edilmesi muhtemel olabilir. Dolayısıyla siz tutar da derseniz ki istisna bir sonuncudan Daha öncekilere aittir Diyecek olursanız O evvelkiler müteyakkan iken sonuncuya da ihtimali olduğundan dolayı O evvelki cümleler ne olur Meşkük olur Demek ki iki şey çıkardı Birinci delilde Sonuncuya sarf edilmesi Mütehakkak sonuncuya Değil de ondan evvelkilere sarf edilmesi Muhtemel Hüküm açısından bakınca cümlelere sonuncudan evvelkilere sarf edilmesi, sarfedilmeden önce sonuncudan önceki cümleler müteyakkan idi. Yani tahtındaki bütün fertlere hükmü ısfat ediyordu. Ama siz tutar da onlara sarf eder, istisnai ona sarf ederseniz sonuncuya sarf edilme ihtimaline binaen o da çünkü ona binaen bu sefer müteyakkan olan ne olur bazı fetlerin çıkarılması ihtimaline binaen meşkuk olur demek oldu ki sonuç olarak iki delilden müteyakkan muhtemel veya mütehakkak muhtemel müteyakkan meşkuk çıktı buna göre konuşuyor şimdi diyor ki vel mütehakkakû birinci e, yorumdan delilden giderek müteakkak olan ki sonuncu cümleye sarf edilmesiydi idi e, estağfurullah müteaklak olan ki sonuncu cümleye sarf edilmesi idi öbürü muhtemeldi diyorduk el müteakkan müteakkan da nedir burada ikinci vece gidiyor ikinci getirmiş olduğu delile gidiyor müteakkan müteakkak müteakkan olan yani sonuncu cümle evlabil itibar itibara nedir daha layıktır Ondan dolayı Hanefi usulcüler eğer peş peşe atfedilmiş cümlelerden sonra istisna gelirse bu istisna müteyakkan ve mütehakkak olan sonuncu cümleye sarf edilir dediler. Ve Şafi'yü Rahimahullah misalini verecek biraz sonra. İmam Şafi'yü Rahimahullah şarafahu istisnayı sarf etmiştir. Nereye? İlel kul. İlel kul. Geride geçen cümlelerin tamamına sarf etmiştir. Tabii ki buraya bir kayıt düşmek lazım. Şerhler bu kaydı düşüyorlar. O kayıt nedir? O kayıt tamamına sarf etmeyi engelleyen bir karine bulunmuyorsa. Nitekim biraz sonra misal olarak verecek olduğumuz ayeti kerimede tamamına sarf etmeyi engelleyen bir karine var. İmam Şafii geride geçen 3 cümlenin tamamına sarf etmiyor. Bir tanesine sarf yapmıyor. Neden yapmıyor bunu? Çünkü karine var ona sarf edilmeyeceğine dair. Ondan dolayı burada i̇mam şafi Şafii istisnayı geçen cümlelerin tamamına sarf eder ifadesini mutlak olarak değil mukayyet olarak söylemek gerekir. Eğer mani bir karine yoksa tamamına sarf edilir demek gerekir. Neden i̇mam şafi Şafii tamamına sarf ediyor? Yani el cem'a bi harfi el cem'i kel Cem harfi olan vav ile cem etme cemli lafziyla yani cemi sırasıyla cem etmek gibidir diyor. Mesela ga inne Zeydun ve Zeydun ve Zeydun ve Zeydun gidimlere doğru. Vav ile ne yapıyorsunuz? Bütün Zeytlerin meciiyette cem ediyorsunuz. Vav ile. Harfi cem. Ga inne Dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Fıra ile cem etmiş oluyorsunuz. Nasıl ki diyor İmam Şafii Gani zeydün ve zeydün ve zeydün ve zeydünde Her bir zek için meci'iyet sabit oluyorsa Hüküm sabit oluyorsa Aynı şekilde hüküm nedir? Gani ne dediğiniz zaman Bütün zeydler için sabit olur. İlla deyip istisna yaptığınız zaman O bütün zeydlerden istisna yapmış olursunuz. Dolayısıyla Fıra ile cem edildiği zaman nasıl ki istisna o cem'i lafza gidiyor cem'i harfiyle cem ettiğiniz da istisnanın mecmu'una gitmesi lazım hepsine gitmesi lazım diyor İmam Şafii ve levkânı mâ kablahu cem'an istisnanın mâ kabli cem'i olsa bir sigati siga itibariyle cem olsa yamsarifu <gülüyor> ileyhi bu istisna nereye sarf edilir? İleyhi cem olan o sigaya sarf edilir. Bir ittifak, bunda ittifak var. Fekeza haza. Onun gibidir haza bu. Bu da onun gibidir diyor. Madem ki cümlelerden sonra müteatıf harfi cem ile olan at atıf cümlesi biliyorsunuz cem harfidir. Onunla olan atıflardan sonra gelen istisna da tamamına gider diyor. Kullan la nüsellimu el müşavate mutlakan Öncelikle gem harfiyle birkaç cümle birbirine edildikten sonra gelen istisna hepsine sarf edilir diyor İmam Şafii tıpkı ne, ne gibi gem olan olanda olduğu gibi onun gibidir diyor biz de diyoruz ki onun gibidir diyebilirsiniz ama bu mutlak değil her yönlüyle onun gibi değildir aralarında fark var nitekim bu nahivde bile anlatılırken Cain-i Zeydun ve Amrun dediğiniz zamanda Zeyt ile Amr nedir? Meciiyette ortaktırlar yani her ikisi de gelmiştir dersiniz bu böyledir o. ama cain Zeydun ve Zehebe Amrun dediğiniz zaman vav wow, iki cümlenin hükmü hükümde sabit olduğu noktasında cem yapar yoksa ne yapmaz cümlelerin içerisindeki fertler arasında cemle uğraşmaz sadece her ikisi sabittir o hususta subuk konusunda cem yapar. Onun için biz de diyoruz ki şimdi burada her ne kadar cem harfi, cem olan siga gibidir dese de İmam-ı Şafii bu mutlak değildir. Niye mutlak değil? Söylüyor gerekçe şimdi. لِجَوَازَ اَنْ يَكُونَ istiklali, لِجَوَازَ اَنْ Olması caizdir. istiklali <gülüyor> cümlenin müstakil olmasından dolayı olması caizdir. Neyin olması? Dahlun fi men'i is sarfi istisnaî cümlelerin tamamına sarf etmeyi men etmede teşiri olur. Bunun neşi olur? teşiri olur. Siz tutup da la enceydun ve qada bu tür cümleleri birbirine harf etmeniz durumunda cümlelerin her biri kendine baktığımız zaman nedir? Müstakildir müstakil olması itibarıyla gelen istisnanın hepsine sarf edilmemesine teşhir edebilir bu diyor. Bir tekim biz teşhir ettiğini savunuyoruz ve olmaz diyoruz. Sonuncuya sarf edilir diyoruz. Aynı tutulmaması gerekir diyorum Allahu celle bunu. Misaluhu misali ayetin katfi. ifte iftira ayetidir misali. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezina yarmuna al-muhsanat, <streng qui> Onun öncesinde ne var? Üç tane cümle var. Tam üç tane cümle var. Yani vellezina yarmuna al-muhsanat kadınların iffetine iftira etti. Sonra لم يأتوا بأربعة شهداء. Sonra 4 şahit getiremeyenler fegliduhum onlara 80 geldi. 80 sopa vurun diyor evlati Bu birinci cümle. Fegliduhum semani ne gelditen. 80 sopa vurun. Ve la şahadeten ebeden. Ebedi şahitliklerini de kabul etmeyiniz. Bundan sonra şahitliklerini de kabul etmeyiniz diyor Mevla Teala. <gülüyor> Ve o kişiler fasık kişilerdir diyor yine Mevla Teala. Şimdi istisna geliyor. <gülüyor> tövbe edenler müstesna. Şimdi tövbe edenler müstesna geride üç tane cümle geçti. 80 topa vurmak, birincisi ebedi şahitliklerini kabul etmemek, ikincisi onlar kişiler kişilerdir, üçüncüsü ondan sonra illerleliğine tabu tövbe edenler müstesna şimdi tövbe edenler müstesna derken nereden istisna yapacağız bunu hanefiler diyorlar ki bu adamlar fasıktır şahit getiremedikleri için kendilerine zaten 80 sopa vuruldu şahitlikleri demediği kabul edilmeyecek bundan sonra ama tövbe ederlerse fasıklıktan kurtulurlar son cümleye istisnai zarf ediyor hanefi usulcüler Şafiler diyorlar ki hayır hepsine sarf edeceğiz geriye peki 80 sopa vurun adam böyle bir iftirada bulundu 4 saat getirip ispat edemedi ondan sonra tam kendisine 80 sopa vurulacak tövbe ettim ben dedi vurulmayacak mı 80 sopa Şafiler vurulacak diyor neden çünkü karine var hak uygulanamaz o zaman Dolayısıyla haddi destekleyen birçok delil var. Haddin uygulanmasını destekleyen deliller, istisnayı Ferdiuhum temanine gelleten cümlesine sarf etmeye mahiydir. Biraz önce onu söyledim. Mutlak değildir dedim. Sarf etme külle. Eğer karine varsa sarf edemezsiniz külle. Diğerlerine. İşte onun için şafiler diyorlar ki, bu istisna Relatapaluhum şahadeten ebeda cümlesinden istisnadır. Şafiiler diyorlar ki eğer tövbe ederse şahitliği kabul edilir diyorlar. Biz onu reddediyoruz. Yani Hanefi usulüller diyorlar ki hayır öyle değil. Sonuncu cümleye sarf edilir. Dolayısıyla sadece tövbe etmeleri kendilerinden fasıklığı kaldırır. O kadar onun dışında ebedi yine şahitlikleri kabul edilmez diyorlar. Şimdi bunun delili de işte bu ayeti kerimedir, okumuş olduğumuz ayeti kerimedir. Ayetül Katfi, iffeti iftira ayetidir. Fehime kavlehu Teala illellezine tabu, Mevla Teala'nın illellezine tabu kavli kerimi munsarifun indena, bize göre sarf edilmektedir. ila kavlihi ulaikehumul fasıkun. Ulaikehumul fasıkuna sarf edilir. Dolayısıyla sadece fasıklıkları ortadan kalkar. Tövbe etmeleriyle. Hatta in nefis Hatta onların fasıklığı. Yer tefi'ubit tövbeti. Tövbe ile ortadan kalkar. Ve la tufidu et tövbetu kabule şehadetihim. Tövbe etmeleriyle lecine tabu. Yani tövbe etmeleri şahitliklerinin kabul edilmesini ifade etmez. Onların şahitlikleri yine kabul edilmeyecektir. Ebeden kaydı var ki muhkemdir. Mümkün değil, kabul edilmez yani Hanefilere göre. Bel bilakis radduha min temamil haddi Hanefiler diyorlar ki radduha bu kişilerin şahitliğini reddetme min temamil haddi haddin tamamındandır. Yani iffetli bir kadının iffetini iftira edip dört şahit getiremeyen kişiye seksen sopa vurulacağı gibi bu onun cezası olduğu gibi ceza bununla bitmiyor. Ceza neyle bitiyor? Bir de ebedi bu adamın şahitliğinin kabul edilmemesiyle ceza bitiyor. Dolayısıyla o şahitliğin reddi min tamamil haddi o haddin cezanın tamamındandır bu. Vaddahu İmam Şafii'ye göre ise "Lonsifun ila kavlihi ve la takbulu şahadatan ebedan." Ona sarf edilmektedir. Yani son cümleden önceki ki odur. Bir önceki de vardı. Dediğimiz gibi karineden dolayı o nedir? Ona sarf edilmiyor. <gülüyor> hatta innet ta'ibe hatta tövbe eden kişi tukbelu şehadetuhu indehu. İmam-ı Şafii'ye göre onun şahitliği ne olur? Kabul edilir. Hanefilere göre kabul edilmez ve istisna hisisten ikinci kısmına geldi bizim okuduğumuz şuraya kadar muttasıl kısmı idi. Şimdi istisna munkatun veya alta munkatıdır istisna. Şimdi Hanefiler'e göre istisna muttasıl ne idi? Onu hatırlayalım ki burası ondan bahsediyor. İlim yekun gedalet diyor. Böyle olmazsa nasıl olmazsa? Yani istisna muttasıldaki gibi olmazsa mufasildir. İstisna muttasılda ne olmuştu? Ganil kau illa zeyden. Hanefi usulcülere göre bu istisnanın yorumu nedir? Bu istisnanın yorumu burada istisna edilen zeyt hükme hiç dahil olmamıştır. Gâhânîl kavm illâ derken zeyt geldi de sonra istisna edildi. Böyle bir şey yok. Hanefilere göre. Neydi diyorduk biz? İstisna ne yapardı? Men ederdi. Neyi men ederdi? Müştesnayı hükme dahil olmaktan men ederdi. İç dahil olamaz demektir. Dolayısıyla zeyt dışında kavim bana geldi. Zeyt meşkütün anhudur. Onun gelme gelmeme hükmü açısından bu cümle bize bir şey ifade etmez. Hanefiler bunu söylüyorlardı. Biliyorsunuz şafiler tam zıttını söylüyorlardı. Önceki nefi ise, sonrası ispattır. Önceki ispatsa, sonrası nefidir diyorlardı. Biz ise öyle demiyoruz. Biz istisnada, müstesna, müstesna minhuya yani sadrul kelama ait olan hükme dahil olması engellenen bir Hiç girmemiştir oraya. Delilleri okumuştuk. Şimdi söylüyor. Ey ünlem yemna, istisna men etmezse. Neyi? Sadru. Sadrul kelamın kapsamış olduğu fetlerden bazı men etmezse. Neden men etmiyor? O bazın dahil olmasından. Nereye fî sadrül kelamın yani müştesna minhun hükmine dahil olmasını menetmezse, etmezse o zaman istisna nedir? Munkatıdır. Nasıl? Mâ gâ'eni illâ Bu biliyorsunuz munkatı olan bir istisnadır. Bana kavim geldi illâ Bu istisna ile. Bakınız bu istisna ile. Mâ gâ'enil kavmu derken o kavmin içerisine himarın girmesi mi engellendi? Zaten giremiyordu ki. Zaten giremiyordu. Çünkü kavimdeki nedir? Hayvanı natıttır. Himar ise hayvana sahildir. Zaten girmiyor ya Dolayısıyla böyle bir girme ve çıkma çıkma demeyeyim ben gene. Engelleme söz konusu değil. Böyle olursa buna işte sayımun denir. Misali bu. Ancak ve lâ bütte fîhî. katığı da ayrılık yok. Bâde taalluku bir sadri, kelamın evveline taalluk ettikten sonra. Tabii ki müştisna'nın kelamın evveline taalluk etmesi hakikaten değildir, suretendir. Çünkü buradaki illa zaten nedir? Lakin de manasında müstaardır. İstihar edilmiştir o manada. Bize vecu şebeği veriyor. Nedir o demek istiyor? Sadece burada sureten bir taalluk vardır. Onun ötesinde bir şey aramayın diyor. Neden ayrılık yok? İstisai munkatıda minel muhalefeti. Muhalefetten ayrılık yok. Ne ile muhalefet? Nerede? Beyne tarafeyn. Müstesna ile müstesna minhu arasında muhalefetten ayrılık yok. İlla muhalefet olacak. Ne ile? Ya hadi veciheyn iki vecihten biriyle iki veciht dediği ki birazdan açacak onu birisi ispat nefi veya nefi ispat birisi o ikincisi de ademul İctima cem olmama müstesna ile müstesna minhu cem olmuyor biri bu biri de biraz önce söylediğim gibi illa'dan önce nefi varsa sonrasında ispat veya illa'dan önce ispat varsa sonrasında nefi bu ikisinden biri mutlaka bulunmalı İstiştanın minkatı olabilmesi için. Bulunana da misal verecek, bulunmayana da misal verecek. Niyelikem illa fihi mana lakinne. Çünkü illa istiştah-i da nedir? Lakinne manasıdır. Lakinnenin özelliği nedir? Kelamı sabıktan tevellüt eden tevehhumu def eder. Def edebilmesi için ne lazım? Mutlaka lakinnenin ilerisiyle gelişi arasında muhalefet lazım. Bu illa da lakinne anlamında olduğu için istisna-i da bunun bulunması gerekiyor. Bakalım. Likevni <gülüyor> illa fihi bi mana lakinne. İstisna-i illa lakinne manasındadır. Şimdi imma binnefi ve ispat ve Vechiin dedik ya iki vicitten biri şey ile olmalı. Bu muhalefet imma bin nefi ve ispati bu. Ya nefi ispat yani illa önce içinde nefi varsa sonrasında ispat veya önce içinde ispat varsa sonrasında nefi şeklinde olur. Nahu maga anil kau himaran bu müshalde olduğu gibi. Maga anil bana kavim gelmedi nefidir illah himaran. Lakin himara demektir bu. Fakat eşek geldi demektir ev illa zeyden, zeyden. tabi illa zeydenin munkatı olabilmesi için ne lazım Biz kavimden olmadığı zaman zeyd o da munkatı olur kavimden değil çünkü burada da ma kavm illa zeyden zeyd kavimden biri değilse başka bir kavimden yani bu kavimden değil bahis konusu olan kavimden değil böyle olunca ne olur nefiden sonra ispat olur ne demek olur o zaman ma kavmu bana kavim gelmedi illa zeyden yani rakinne ca Zeydgelli demek olur. Ve imma veyahut müstesna müştesna ile müstesna minhu arasındaki muhalefet bir ademil ictimai. Cem olmama ile olur. Yani müstesna ile müstesna minhu ne olmuyor? Cem olamıyor. Bir araya gelemiyor. Nahru mazade illa ma nakasa mazade artırmadı illa ma nakasa ma maymastariye nakasadaki yani illa ma nakasa Lâ kimnen noksâne mevcudun Demektir Fakat noksan nedir? Mevcuttur Şimdi burada Bu istisna kadığıdır. Munkatı olan istisnanın şartı tahakkuk etmiş midir? Evet etmiştir Nedir o? Muhalefet Var mı muhalefet? Var Hangi açıdan var? Ademul icitimâ Toplanmama, cem olmama açısından Müştesna minhu olan ziyade ile müstesna olan noksan Cem olamaz nedir? Çünkü tezat var aralarında, zıddiyet var aralarında. Ziyade varsa noksan olmaz, noksan varsa ziyade olmaz. Dolayısıyla bunların bir araya gelmesi ne değil? Mümkün değil. Onun için e, nedir bu da? Üstü sayı munkatığıdır. Ve ma nefa illa ma darra. Ve ma nefa menfaat sağlamadı, illa ma darra. Yine ma ma imastariyede darranın evvelindeki ma darra. Lakin zarara mevcudun demektir. Fakat zarar nedir? Mevcuttur demektir. Yine aynı şekilde müstesna ile müstesna minhu arasında ne vardır? Nef'u ile zarar zıt, birbirine zıt olan şeylerdir. İttima'u mümkün değildir. Bu açıdan müstesna minhu katığıdır. Bi nahvi ma ca'eni zeydun illa ennel cevher <gülüyor> el <gülüyor> ferde mevcudun. Bu geride vermiş olduğumuz müstesna istisnai istisna aykırıdır. Neden? Burada istisnai ı katı var diyemezsiniz. Diyebilmeniz için müstesna ile müstesna minhu arasında ne lazımdı? Muhalefet. Muhalefet de nefiden sonra ispat bir veya da cem olmama iki. Bu ikisi de burada mümkün değil. Cevher-i fert nedir? Maddenin bölünebildiği en küçük parçadır yani atom şimdi buraya baktığımız zaman da bu misale baktığımız zaman da zeydun bana zeyd gelmedi İlla annel gevher el ferde mevcudun şu kadar var ki gevheri fert nedir? mevcuttur yani atom mevcuttur şimdi nefi ispat yok mu burada? var İlk baktığımızda görüyoruz onu var mâ gâni zeyd gelmedi bu nefi illâ annel gevher el mevcudun bu da ispat değil mi? evet ispat fakat nef edilen ispat edilmedi ki nef yedilen ispat edilmediği için nefi ispat vardır burada söylenmez bir iki İkincisi neydi muhalefetin gönü cem olmamalarıydı halbuki zeyt ile cevheri fert atomlu olur cem olur zaten insan da moleküllerden mevcut sende demir eksikliği var diyorlar değil mi Atom da onlardan birisi. Dolayısıyla bunların cem olmaması ne değil? Mümkün değil. Cem olabilirler. O zaman cem olmama yetimde mi muhalefet var? Onun için takrirde diyor ki burada istisna üzerine kurulu bir kelam yok zaten. Onun için caizdir diyor. Ha, bakarsanız göreceksiniz onu. Onun için diyor feyahrucu'l kelamu anil istisna felihazayecuz ifadesini kullanacak takdirde. Peki şimdi geldik önemli bir konuya hem de çok çok önemli bir konu talip meselesi, şarta bağlama ence talikun indahakiddar <gülüyor> Adam hanımına diyor ki, enti talikun sen bozsun, indahal tiddarı, eve girersen. Şimdi boşamayı niye bağladı? Şarta bağladı. O konuya geldik, Hanefiler ve Şafi'ler arasında önemli tartışma konularından birisidir. Mesela Hanefiler der ki, Un ki fente talikun. Bir adam, bir kadına, yabancı bir kadına, nikah altında olmayan bir kadına diyor ki, seninle evlenirsem boşsun diyor. Nikah yaptığı anda boş olur Hanefilere göre. Şafilere göre boş olmaz. Neden? İşte onun gerekçesi bu derste. Ya ve me gelince şarta bağlama fe yemna'u bu talik engeller. Neyi engeller? el illiyyete illet olmayı engeller. Şimdi bakınız şartı bırakalım bir tarafa. Bir adam karısına demek. ama dedi. Ne dedi? sen bozsun dedi. Bu entitalikun sözü nedir? İllettir. Neye illettir? Hükme illettir. Hüküm ne? Vukut talak. Entitalikun illet. Hüküm ne? talak, talakın vakı olması. Dolayısıyla entitalikun illettir. Vukut talak, talakın vakı olması da nedir? Hükümdür. Diğer adıyla mağlüldür. İllet malülden takalluf etmez. İllet varsa mağlülde vardır. Oldu mu? İllet varsa malül de vardır. Peki, entetali kon, in de haltid adam bu sefer. Talik yapıyor peşinden hemen. Sen boşsun eve girersen, in de ne işi gördü burada? Hangi vazifeyi gördü? Entetali kon illete, entetali konla in de neyi engelledi? Var olan illeti mi engelledi? Var olan illetin illet olmasını mı engelledi? Onun için illet demedi, illiyet dedi. Çünkü illetin zatı mevcut. Engellenen o illetin illet olma vasfıdır. Onu engelliyor şart hanefilere göre. Şafiler diyorlar ki, yo hayır öyle değil. Hükmü engelledi diyorlar. Şart neyi engelledi diyorlar? hükmü engelledi. Hüküm ne? O talak onu engelledi. Dolayısıyla kadın eve girdiği zaman da engel ortadan kalkar diyor şafiler. O talak devreye girer talak vahkı olur. Bir şey göre de talak vahkı olur. Ama gerekçelerimiz farklı. Ente talikun ki dediğinde kadın eve girdiğinde ne olur? Boş olur. Şafiye göre boş olur mu? Boş olur. Bize şey göre boş olur. İlletin, ente illetti. illetin zatıdır. Ama illet olma vasfını indahat iddara engellemişti. Mani ortadan kalkınca illetin illet olma vasfı devreye girer. Tabi illet devreye girdi mi mahlül de onunla beraber hemen sabit olur. Bu önemli. Hangi açıdan önemli? İntezevvektu ki fe enke misali açısından önemli. Seninle evlenirsem sen boşsun. Yabancı bir kadına bunu deme açısından önemli. Bu tartışma o cihetten önemli. Çünkü intezevc tüki fehüta dediği zaman hanefiler diyorlar ki bütün fıkıh kitaplarında da bunu göreceksiniz. Bir yabancı kadına demişti. Yabancı kadınlar için söylemişti bunu. Kadına söylemişti bunu. Veya kulle matezevc tu evlendiği her kadın boş olur. Evlendiği her kadın boş olur. Niye? Çünkü Hanefiler diyorlar ki şarta bağlama in tezevectüki kulle ma tezevectü bunlar şarta bağlamadır ve talikun fente talikun kadına diyor in fente fe talikun orada ente talikunu neye bağladı? şarta bağladı. Hanefiler ne diyorlar? diyorlar ki bu şarta bağlama ente talikunun illet olma vasfını engeller. Dolayısıyla şart tahakkuk ettiğinde, bu misalde şart ne? Evlenmesi o kadınla. O tahakkuk etti mi? O tahakkuk etti mi? Şart tahakkuk etti mi? Ne de tahakkuk eder? Engel ortadan kalktığı için entetalikunun illet olma vasfı geri gelir o da tahakkuk eder He, o da o zaman tahakkuk eder o zaman tahakkuk ettiğinde ne var adamın kadınla evlenmiş olması var adamın evli olduğu kadını boşaması geçerli midir geçerlidir dolayısıyla enti talikun ile bu kadın boş olur neden çünkü talaga mahaldir. adamın milki altına girmiştir o tezevüc etmesiyle beraber şartın tahakkuk'u diyorum ya tezevüc etmesi. Et, tezevüc etti mi şart tahakkuk etti. Şartın tahakkuk etmesiyle beraber o illetin illet olma vasfı menedilmişti o da gelir. Ama geldiğinde o nasıl geliyor? Adamın kadına malik olması varken geliyor. Ne demek bu? Yani kadın talaka mahalken geliyor. E geldiğişe vakı olur. Bir talak olur. Ama kafiler öyle demiyorlar. Şahiler diyorlar ki şart illetin illet olma vasfını engellemez. Ya neyi engeller? Hükmü engeller. Nedir hüküm? Talakın vakı olmasını engeller. Dolayısıyla adam kadını nikahladığı zaman şart çözülür. O talakın vakı olması engellenmişti, değil mi? Talak da vakı olacak. Ama ne yok burada? mahal yoktur diyorlar bu konu gelecek ben şimdiden bir bilgi olsun diye söyledim ana tartışma bunun üzerine bu tartışmanın mesnedine ne hangi tartışmanın hanefiler diyorlar ki şart yani talik nedir illetin illet olma vasfını engeller şafiler diyorlar ki vuku uttalak yani hükmü engeller enti talikunda illetin illet olma vasfı ikadır Enti talikunda hüküm vukuudur. İka ayrı şeydir, vuku ayrı şeydir. Peki, hepsi aynı Arapçayı okuyor da. Neden biri ika'ı engeller, diğeri vuku'u engeller diyor, yarınki dersin konusudur inşallah. Ona girmiyorum ama temel nokta oraya gelecek. Peki, <gülüyor> tâlik ve taliku talik fe emme illet olma vasfını engeller. Ve gelmehu <Gülüşmeler> bu talik lazım gelir memul hükmi hani hükmü engeller diyordu ya biz illetin illet olma vasfı engellenince talik ile o zaman talikin lazımı nedir? Zaburaten hükmün de engellenmesidir. Ama dikkat edin zarureten kasten değil kasten talip engelliyor illiyeti engelliyor öteki hükmün engellenmesi davretten kaynaklanıyor çünkü illet malül malül illetten geri kalmaz oldu mu? takallufül ille cahiz değil illet varsa malül de vardır İlletin geri kalması söz konusu değil dolayısıyla burada hükmün engelle madem illet engellendi hükümde engellenmesi lazım çünkü bunlar arasında takalluf, bilin diğerinden geri kalması söz konusu değil. Biri engelleniyorsa diğeri de engellenecektir. Fakat talikte kasten yapılan hangisidir? Maksud olan illetin illet olmasını engellemektir. İşte zarret yoluyla da ne var? Hükümde engellenmiştir. Gerekçesi dediğim gibi takalluf meşeleşidir. Zavreten imlem enne kavlen ainti talikun meselen. Mesela enti talikun sözü illetü liwuqu't talaq, talaqu'l vaqu' olmasının illetidir. Talaqu'l hükmüdür. İlleti nedir? Ente taliqun odur. Bir ittifak. Bunda kimsenin ihtilafı yok. Şafilere göre de böyledir. Hanefilere göre de böyledir. Vezaq'un gibi bir şartı, şart ile kayıtlandığı zaman. Miş'te inde halti dara, inde halti dara ile ente taliqun kayıtlandığı zaman bir ittifak. Yine aydan, yine ittifakla şafilere göre de bize göre de talak vakı olmaz. Indena, bize göre talak vakı olmaz niçün? Lımem eksik İzmir'de. Lımem bu talik engelliyor çünkü. Neyi engelliyor bize göre? el Elgiliyete. Enk talikunun illet olma vasfını engelliyor. En talikun orada ha o zatıdır, o orada onda şüphe yok, o engellemiyor neyi engelliyor? illet olma vasfını engelliyor neden? Yani, o dakilin aleyha çünkü talik yani şart neye dahildir? aleyha illete dahildir enti taliküne dahil değil mi? enti illet değil mi? o zaman illetin illet olma vasfını engelledi la la hukmiha illetin hükmüne dahil değil ki yani vuku talaka dahil değil ki biz diyoruz onu Şafiler ona dahildir diyorlar. Vuku talaka dahildir diyorlar. Bunu sabredin. Yarın anlatacağım gerekçeşini önemli bir konu. Kasten. Bak kasten ifadesini kullandı. Demek ki şart neye dahil oldu? İllete dahil oldu. Hükmüne değil İllete dahil olması da nasıl kasten, maksud olarak ona dahil oldu? Darreten değil ha, hüküm meşaleci darreten. Biraz önce şöyle diyeyim onu. Kasten ona dahil oluyor. Neden? Yani ha çünkü illet yelmeskora tu du nehu? İllet cikte değil miştir ente talikon? Du talak cikte burada. İllet cikte Öyleyse kasten ona dahildir. Hatta enel muhtebre minel hükmü mini beyaniyi olarak alınız. Enel muhtebre minel hükmü İtibara alınan hüküm mahu ve beyne şart ve ceza şartla ceza arasında olan hükümdür şart ve ceza. Lâ ceza uahde oh tek başına ceza değil. Yahu bu şart ceza cümlesi ise siz burada hükmü şart ceza bütünüyle beraber vereceksiniz. O da ne demektir? Birazdan söyleyecek. Şartlıye cümlelerinde şart taakkuk ettiği zaman hüküm taakkuk edecektir. Şartlıye cümlelerinde mutlak hüküm taakkuk etmez. Şart taakkuk etsin veya etmesin. Cezanın ifade ettiği hüküm taakkuk eder diye bir şey yoktur. Dolayısıyla hatta ben muhteberimin itibara alınan hüküm, mahve ma beyne şartı ve ceza, şart ve ceza arasında olan hükümdür. ceza? <gülüyor> tek başına ceza değil. Feyna madmo şartı yeti. Bak cümleyi şartı yenin madmonu. Cümleyi şartı edince şart cezadan oluşan cümle demek istiyor. Bunun içeriği nedir dir? İqam, hükmü, vaki kılmaktır. Ala takdiri şartı, yani ala takdiri huyudu şartı. Şartın bulunma takdirine göre ne yapacaksınız? Hükmü vaki kılacaksınız. Bütün olarak bakacaksınız buna La mutlakan Şart tahakkuk etsin etmesin Hüküm sadece ceza ile vardır ki Bizim misalimizde ceza ete talikum malumunuz Bu yok böyle değil Ve idâkâne dâkilen alel illeti Bu şart illete dahil olunca Yemne'uha illeti men eder Neden men eder Min ittisaliha Bi mahalliha Gene önemli bir konuya geldi Min ittisalı ha illetin ittisal etmesi bitişmesini engeller Neye? Bi mahalli ha illetin mahalline bitişmesini engeller ne demek bu bunu biraz açacak zaten ve bir diğer ittisal ittisal bulunmadan da bil mahalli mahalle bitişme burada mahal kadındır tabi bulunmayınca da layen <gülüyor> akidu illeten buşer enketani kon illet olarak hasıl olmaz. Evet olmaz. Neden? Bakınız önemli bir bilgi veriyor şimdi. Diyor ki <gülüyor> Şer'i bir tasarrufun tesiri Tesir ne demek? Hüküm ortaya koyması. Sattım satın aldım. Bu şer'i bir tasarruf. Tesir ne? Müşterinin mala malik olması. Satıcının semene malik olması. tesirde de o. İşte şer'i bir tasarrufun tesiri bir selah umur. Üç şey iledir. Üç şey tahakkuk edecek ki o şer'i tasarruf tesiri yani hükmü ortaya koysun. Nedir onlar? Bir, el ehliyetu. Ehliyet. Yani akdi yapan tarafların akit yapmaya ehil olmasıdır. Deli birisi kendine ait olan bir malı birine satsa bu satış geçerli midir? Adam da mı deşe geçerli değildir, batıldır hiçbir hüküm ifade etmez neden? ehliyet yok çünkü, tasarrufa ehil değil, ehliyeti şimdi ehliyette iki kısım bir kasırdır, bir de nedir? tamdır, deli değilse hiç yoktur kasır ehliyette yok mesela mümeyyiz çocuğun ehliyeti var mı? var nedir ama? kasırdır eksiktir, noksandır, mümeyyiz dediğimiz 7 yaş ve daha yukarısı. Peki 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1 bu yaşlardaki çocuğun ehliyeti var mı? Yoktur. Yaptığı tasarruf geçersizdir. Mümeyyiz olur 7 ve daha yukarı yaşta olursa tasarrufu geçerli de olabilir, geçerli de olmayabilir. Mahuk menfaatına olan tasarrufları geçerlidir diyoruz fıkıhta. Mesela birisi ona bir mal hibe etti, o da kabul ettim dedi. Velisinin onayına gerek yok. Mahuz menfaat olduğundan dolayı mümeyyiz yedi ve yaş ve üzerinin bu tasarrufu geçerli. Ama menfaat da olabilir, zarar da olabilir. Neydi o? Satışı mesela. Yedi yaşından buluğa ermemiş. Yedi yaşından yukarı ama buluğa ermemiş. Yedi yaş ve yukarısı buluğa ermemiş. Bu çocuk bir malı satsa bu satış geçerli midir? Evet geçerlidir. Ama nasıl? mevkuf olarak geçerlidir. Yani velisi onaylamadıkça akit tamamlanmış olmaz. Velisi bozarsa akit bozmuş olur. Şimdi demek ki şer'i bir tasarrufun tesiri yani hüküm ortaya koyması neyle olacaktır? Üç şey, üç şey ile olacak. Birinci şey ehliyettir. O tasarrufu yapacak olan kişinin ehil olması lazım tasarrufa. İki vel mahalli mahal Mahalullah adam müslümana sana şu hınzırı sattım dese o da satın aldım dese bu akit olur mu? Olmaz neden? Çünkü hınzır akde mahal değildir üzerine akit yapılabilecek bir şey değildir sadece hınzır değil birinci dese ki şu dereden akan suyu sana sattım o da aldım dese geçerli midir? değildir Niye? Çünkü deredeki su dereden akarken akdemahal değil. Şişeye doldurursan akdemahal olur. İhraz yaparsan. Ondan önce nedir? Emmali mubahadır. Nedir? Emmali mubahadır. Dolayısıyla bütün insanlar onunla ortaktır. Men sebakat yeduhu ila mubahin fevelehu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Kimin eli mubaha önce geçerse ona ait olur. Dolayısıyla dereden suyu bir kaba doldurup kim alırsa o kap içerisindeki su onun olur. Ondan önce neydi? Herkes arasında ortak. Yani akde mahal değil. Satar Demek ki bir de mahal olması lazım. Üçüncüsü tasarrufi bil mahalli Tasarrufun mahalle bitişmesi lazım. Tasarrufun mahalle bitişmesi lazım. Mesela bir adam bir kadını nikahladı henüz aralarında halveti sahiha ve zifaf olmadan seni boşadım seni boşadım seni boşadım dese ne olur? üç talak olmaz niye? bir talak olur o da nedir? baindir niye ikincişi üçüncüsü olmaz? çünkü ikincişi üçüncüsü bu söz mahalle tesadüf etmedi kadın baim talakla zifat ve halveti sahiha olmadığı için iddet beklemeyeceğinden derhal bir başkasıyla ölenebilir. Dolayısıyla bu kadın ne değildir? Talak tabağı nikah düşürdü. Talaka mahal değil artık. Mahal olması lazım. Sözün mahalle bitişmesi de lazım tasarrufun geçerli olabilmesi için. Bu da bitişmiyor. Konumuzda da bitişmiyor. Şimdi ona girecek zaten. Sümme kema emne bin idamil ve vel mahalliyyeti لَا يَنْعَقِدُ إِلَّتَنْ كَمَا أَنَّ بِنْ اِدَامِ الْهْلِيَّتِ nasıl ki ehliyet bulunmadığında ve mahalliyeti mahal olma bulunmadığında لَا يَنْعَقِدُ söz o tasarruf için bir söz sarf ediyorsunuz o söz, o söz hasıl olmuyor ne olarak illeten illet olarak hasıl olmuyorsa ne gibi mesela kel bey'in minel mecnun delinin satması gibi ne yok burada burada ehliyet yok onun için akit batıl ve daha gibi gibi hür olan birini satmak burada mahalliyet yok yani siz hür bir insanı köle değil bu hür bunu ben sana sattım sen de aldım de sen bu tasarruf kavli tasarruf mahalle tesadüf etti mi etmedi öylesi geçerli değildir nasıl ki diyor ehliyetin mahalliyetin bulunmaması durumunda o tasarruf o söz o kavil illet olarak hasıl olmuyorsa fekeza yine söz illet olarak hasıl olmaz neyle? bin idamin ittisal bil mahal konumuzda mahal kadındır kadına yani mahalle ittisal olmayınca indahalt iddara işte onu engelliyor adam hanımına ente talikun dese talak vakı olacak fakat enti talikun indahalt iddara deyince talak vakı olmuyor neden? çünkü mahalle ittisali engelliyor o şart o zaman talak olmaz hemen adamın aklına geliyor talak olmadığına göre bu söz lağivdir devreden çıkar demek lazım Mütekin gerilerde öyle oluyordu yani mahal olmadığı zaman tasarruf oluyor mu olmuyor olmuyor da sonradan olacak mı olmayacak lağivdir o zaman bu söz peki neden talak hemen vakı olmadığına göre mahal tesadüf etmedi talak vakı olmadığına göre ne olsun o zaman bu söz lağiv olsun yok bu söz lağiv değil neden şöyle şun onu da bize. Kana söylüyorum zaten bil mahalli bu söz mahalle intisaletmeyince ente talikun yani kana yemghi bu sözün lağiv olması gerekir geçerli olması gerekir bitmiş devreden çıkmıştır demek lazım. Kema iza qala bir adam yabancı bir kadına karısına değil yabancı bir kadına ente talikun dese sen bozsun dese nedir bu söz lakiftir niye e, mahalle tesadüf etmedi kadın talaka mahal değil ki yabancı kadın nikah yapmamış ona nasıl ki o lakif oluyorsa hanımına dese ki madem ki hükmü ortaya koyamıyor bu da lakif olsun kulna lemma kâne mercub vel vusul lemma kâne mercub vel vusulî mahalle ittisâl Nedir mercu ümî edilen Olunca bir vücudi şart, şartın bulunmasıyla ve hilali talip talikin çözülmesi ki aynıdır adlı tefsir bu. "Cü ile ente talikin kılındı kelamen sahihan." Yani ente talikun indehlet idare ne kılındı sahih kelam kılındı. Öyle kelam ki sahih. Öyle kelam ki lahu salahati en yasıra sebep olmaya elverişli olan bir kelam kılındı. Hala Şart kattığında tavakın vakı olmasına sebep olabilecek bir kelamdır enti diyoruz. Niye? mercubdül vusuldür. Mahalline ulaşması nedir? İhtisal etmesi Ümid edilmektedir. Ne gibi? keşatril bey'i bey'in yarısı gibi ben desem ki şurahleyi sana sattım sen daha aldım demeden bu bir şey ifade ediyor mu? etmiyor. O zaman lag'imdir. Bir şey ifade etmiyorsa lag'imdir. Ama sen Mercuve nedir bu? Bu lağiv olmaması mercuvdur bunun da. Neden? Çünkü sen meclisten ayrılmadan kalkmadan satın aldın deyince ne oldu? E, sattığım şeyin mülkiyeti sana intikal etti. Demek ki bunu yani mahalle ittisali nedir? Mercuvdur. Böyle olunca bu söz lağivdir denilmez. Hatta lev'un liqa Meşerâ intetâlikum Tâlik edilse, bağlansa ne ya? ala varlığına vakıf olunamayacak bir şarta talik edilse laga <gülüyor> o zaman nahiim olur. Nasıl? Müşteri entet talikin inşaallah tala. Entet talikin inşaallah. Zaten inşaallah neyi sonuna getirirseniz vakı olmuyor. Allah'ın beşiyetine biz vakıf olamayız. Dolayısıyla adam karısına ben sen botsun inşaallah deşe talak vakı olmaz. Bizal anil işte geldi o konu ya şimdi. Aslında burada kalalım isterseniz. Bir de damat okuyacağız. Mesela şey bir tane sözlerde adım şart işte orada mal muhasebe şeyi batıl yani. Teşekkür. <gülüyor> Biraz daha fıkıh okuyalım inşallah. Hocam tam da 300 yani onun kitabı alayım, oradan gelelim hocam. Yoksa başka türlü bulamıyorum. Ben bakmayacağım. Yok son bir ders okumadım hocam. Orada değiliz, buradayız. Şu da. İmtezevveceha bi'elfim minedderahim mesela bir adam ile evlenirken imtezevveceha kadınla evleniyor. Bir elfin minedderahim bin dirhemi mehir koyarak. Bin dirhem karşılığında yani mehir bin dirhem diyerek evleniyor mesela. Ama bir şart ya yani. Ne diyor? Allah Allah yuhuyceha minel beledi seni şehirden çıkarmamam şartıyla mehrimi bin dirhem koyarak seni nikahladım diyor seninle evlendim diyor kadına şart ne? şehirden çıkarmayacak o ey bir şartı adem-i çıkarmama şartıyla min gayri terdidin terdit yapmaksızın terdit ne demek? bir sonraki misal terdit misalidir çıkarmazsan mehrin hem, çıkarırsan mehrin iki bindir hem. böyle terdit yapmıyor iki taraflı yapmıyor yani sadece ne diyor? seni şehirden çıkarmamam şartıyla nehrin bin dirhemdir diyor bir şartı ademil ihraat bin gayri terdidin evtezevvecce habi elfin veyahut da kadınla yine bin dirhem karşılığında evleniyor mehir koyarak yine bir şart var nedir o Allah ellâ yetezevvecce aleyha imraten uhra kadın üzerine başka bir kadınla evlenmeme şartıyla bin dirhem mehir koyarak seni nikahladım diyor seninle evlendim diyor Ev yapala en muhtiye laha hediyeten ve kadına sana bir hediye vermem şartıyla diyerek 1000 dirhem mehri koyuyor. durum bu inin cevabı geldi şimdi. Fe <gülüyor> mefa bi maşrat şart koştuğu şeye vafi olur. Ona uyarsa fele <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadın ne olur 1000 dirhemi alır. Ve şart koşmuştu birinci de şehirden çıkarmamam demişti ve kadını şehirden çıkarmadı. Çıkarmıyor orada. Ne olur kadın bindir hem alır. Bunda sorun yok zaten. Anlaştı. Anlaşmaları da buydu. Ni'elen elmeşem ma salaha lil Çünkü akitte zikredilen mehir olmaya elverişti. bindir dirhem mehir olamaz mı? Olur. O zaman onu alır. Waqad temme daha bihi. Waqad temme. Tamam da olmuştur. daha kadının rızası bihi o bindir heme, Değil mi? Ona rızası da var. Çünkü çıkarmadı onu. Şarta vafii kaldı. Ve illa ve illem yesi eğer şarta vafi kalmaz, şartı yerine getirmez, tutar da kadını çıkarırsa şehirden, başka bir şehire götürürse bir maşarat çat koştuğu şeye ki birkaç tane misal vardı onun için bir maşarata diyor. O zaman femehrul <gülüyor> mikli mehrimişil vardır. Burada terdit yoktu zaten. Seni şehirde tutarsam mehrim 100 dirhem, çıkarırsam 2000 dirhem dememişti zaten. Terdit yoktu. Ne vardı? Seni şehirde tutmam şartıyla mehrim 1000 dirhemdir demişti. E çıkardı onu şehirden. O zaman mehrimişil verecek. Tabii mehrimişil de kayıtlıdır. İza kana mehrul nicti aktara minel elfi o mehrim için binden daha çoksa, mehrim için binden daha assa, bu kadına zarar adam zaten bini vermeye razı. Dolayısıyla mehrim için binden fazla gite onu alır kadın. Kemafil inaye, inayede bu kayıt var. Neden? Neden o? Çünkü koca şamalaha kadın için zikretti neyi? Mafiyi nefun. bir şey zikretti. Çünkü kadının bulunduğu şehirde kalması onun için bir faydadır. Değil mi? Alışmadığı bir şehire gidecek bir zarardır onun için. Dolayısıyla onu oradan çıkarmamak kadın için bir faydadır. Koca o faydayın şart koştu. Nükâh akdini yaparken, bindir dirhem koyarken. Vakat <gülüyor> fâte bu mafihi nef'un ortadan kalktı çünkü çıkardı kadını misale göre. O zaman bu mehrul misli mehri misil vacip olur. Tabi dediğimiz gibi fazla olmaz şartıyla. Niçin? Ve ademeli daha kadının rızası yok. İlla bihî o bine rızası yok. İlla Bihi bhi mafii nefon. Ancak fayda olan şeyle rızası var ki adam onu sağlamadı çünkü kadını çıkardı. Öyleyse mehre olacak. Şimdi terdit suretini veriyor. Ve nerede ve ceha? Ala elfin in akam bhi ha. Ee biz belletin muajyna belli bir şehirde karısıyla ikamet ederse bin dirhem mehir koyarak kadınla evlenecek olursa var anâ in ahracaha iki bin dirhem mehir koyarak kadınla evleniyor ama hangi durumda? in ahracaha eğer kadını o şehirden, o belli şehirden çıkarırsa muntilkel beldet, o belli şehirden eğer kadınla o şehirde ikamet ederse sorun yok niye? kadın mehir olarak bin dirhemi alır ve illa ve illem yukim ikamet etmezse adam kadınla o şehirde bilakis onu o şehirden çıkarırsa iki bin demişti iki bin mi lazım fe mehrul bu Azam'ın görüşü gene mehri mişil diyor imam ı Azam. gerekçesi acayiptir okuyacağız inşallah fe mehrul mişli lakin fissaniyeti İmam-ı Azam'a göre Mehrim için fakat ikincide çıkarırsam iki diyordu ya ikincide diyor o çıkarırsam iki bin çıkardı o ikinci de La <Lâ> yüz bu mehrim olmaz. Ne öcere el feyn? İki bini aşmaz niye? Kadın iki bini razıydı zaten. Onu söylüyorum. İndan da hani hima bin üzere zâid olursa iki binin üzerine öcere Neden? Liana çünkü kadın razı etmiş bu iki bini razıdır. Verayan <Lâ> kusan el Ha bir de bu tarafına bakalım. Binden de aşağıya olmaz o mehrim işi. Niye? Ona da adam lazım. Lazım diyorum. Adam razı ona da. Çünkü bin demişti ikamet edersek çıkarsa bine hayda hayda zaten verir. Onun için diyor ki inma kasan min binden daha az olursa mehrim için. Şimdi imam azam mehrim için var diyor ya. E bakalım bir mehrim isle binden aşağı mı iki binden yukarı mı? 2000'den binden yukarı olursa iki bine indiririz onu. Binden aşağı olursa bine çekeriz onu. Neden Çünkü koca diye bir biner idi. O zaman binden aşağıya düşmez mähri mişil. Cüfer İmam Cüfer diyor ki e şartane fasidani. Bu iki şartın ikisi de fasiddir. E, i̇kamet edecek bin ve ikamet etmezsek iki bin. Yani seni bu şehirden çıkarırsan mehrin iki bin. İkisi de fasiddir diyor şartların. Felaha kadın için ne vardır diyor? Mähri müşkil var. Bir hal. çıkarsın çıkarmasın mehrim işil neyse onu verecek diyor imamımız Züfer rahimahullah. Ve indehuma <gülüyor> imame ne göre ise İmam azam mehrim işil demiştik azam'a göre imame ne göre leh alfan in asraca kadın için iki bin vardır koca kadını şehirden çıkarırsa neden li ennehuma akdani o zaman iki suret var şehirde ikamet etme. Bir o bin dirhemdir mehrin şehirde ikamet edersek o mazamini merciğini söylüyorum. İkincisi de, Şehirden çıkarırsam iki bin dirhem. Çünkü bu ikisi akdani, iki akittir. Şehirde ikamet ederse mehrin bir dirhem, bir akit. Şehirden çıkarırsam mehrin iki dirhem, iki bin dirhem. İkinci bir akittir diyor imameyin. Bir bedeleyni malumeyin. Malum iki bedelle iki akittir bu. Öyle gebe gibi tasvihihuuma. Bu iki akdi de ne yapmak lazım? Tasih etmek lazım. Sahih kılmak lazım. Ala ric tahir, ve ki üzere. Ne demek o? Tutarsa onunla ikamet ederse şehirde bin çıkarırsa iki bin. sahha. Fima iza tezevveca ha. Evet, ketrefilli yere şimdi giriyor. Daha dikkatli dinleyelim. Biraz zaman ilerledi ama ketrefilli bir yer burası. Ne gibi kemaşa hafî maizat ezbe sahih olduğu gibi nerede şu surette fi maizat ezbe adam kadınla evlendi ne şartla Neyi mehir koyarak Allah bindir hemi mehir koyarak evlendi ama hangi şartla inkar et eğer kadın çirkinse mehri bindir hem ve Allah efendim mehri iki bindir hem inkar eğer güzelse mehri iki bindir hem usul evleniyor yani görmemiş onu tıpkı bu surette olduğu gibi şimdi bunu müşebbehu bih getirince muttefakun aleyhtir yani imameyin diyorlar ki imam-ı azama sen de bu surette ne diyorsun eğer kadın çirkinçe mehir bindir dirhem güzelce mehir iki bin dirhem koyacak olsa adam daha sonra kadın çirkin olsa bindir dirhemdir mehir güzel olsa iki bindir dirhemdir mehir orada öyle diyorsun da diyorlar hocalarına Peki neden bu mesele de öyle demiyorsun? Şehirde ikamet edersek bin dirhem, şehirden seni çıkarırsam iki bin dirhem. Ne diyor İmam-ı Azam? Şehirden çıkarırsa iki bin yok. Mehrim için var diyor. İkisi arasında bir fark olması lazım değil mi? Onu ortaya koyacak birazdan. Ve lehu İmam-ı Azam'ın delili şudur. İmam-ı Azam diyor ki neden şehirde ikamet edersek bin dirhem? Çıkarırsam 2000 dir hemdir mehirin demesi durumunda onu şehirden çıkaracak olursa mehir nedir mehir misildir niye onun gerekçesini söylüyor. Diyor ki maazam en şartın evvel sahih bir ittifak birinci şart ittifakla sahiptir birinci şart şehirde ikamet edersek Mehrim bindir hem bu ittifakla nedir Sahih bir şarttır. fe taluk akdubihi akid de bu şartta taluk etmiştir. Ve sahat etişmiyeti bu bin dirhem deme, etişmiyet de sahiptir. Elleti <gülüyor> mahu şartla beraber olan bu teşmiye bin dirhem de sahiptir. Ve <gülüyor> şartı saniye ikinci şart ise seni çıkarırsam iki bin dirhem diyordu ya. İşte bu ikinci şart, gayru <gülüyor> sahihim o sahih değildir. Niyet? Lengeljehalete <gülüyor> neşe etmiyin hu, çünkü bilgisizlik bilinmezlik ondan kaynaklandı. Çıkaracak mı? Çıkarmayacak mı? O zaman devreye girdi. İkinci şartla devreye girdi. Çıkaracak mı? Çıkarmayacak mı? Devreye o zaman girdi. Neyle girdi? İkinci şartla girdi. Peki. Zaten bu ikinci şart, çünkü ikinci şart, münafin, aykırıdır. Neye aykırı? Limugebi masah, sahih olanın, Mucebine aykırı. Sayı olan hangisiydi? İkamet edersek mehrin bin dirhem. Onun mucebine aykırı. Onun mucebine. Geride söyledik mucebini. Nerede? Dersin başında. Ne dedi? Terdit olmaksızın. Bir adam bir kadına nikahlarken bu şehirde ikamet edersek mehrin bindir dirhemdir. Şehirde ikamet etme şartıyla mehrin bin dirhemdir dese derdik yok başka bir şey söylemiyor ondan sonra da kadını şehirden çıkaracak olsa mucebi neydi bu sözün mucebi mehri misildi söyledik onu geride işte diyor ki şimdi burada e, İmam-ı Azam Sahat, e, estağfurullah bu ikinci şart münafin zıttır aykırıdır ne masaha birinci şart onun mucebine, mucebine uyumaması durumunda mehri lazım gelir mucebi o ona aykırıdır ikinci şart. Niye 2000 diyor? Halbuki olması gereken ne? Mehrim için 2000 diyor. Ona aykırıdır. Ve o şartul evvel masahha dediği birinci şart. O sahih, onun mucebine aykırıdır. Neden? Niye mucebehu? Ne? Çünkü birinci şartın mucebi mehrul misli mehrim içindir. Ne zaman? İndi adem'in ifa, koca verdiği sözü yerine getirmediği zaman. Birinci okuduğumuz mesele bu. Ve munafi mucebe ma sahha sahih olanın mücebine münafi olan ikinci şart nedir? Gayr-ı sahihin. O sahih değildir. O zaman ikinci şart sahih değildir İmam, İmam Azam diyor. Sahih değilse nikah olmaz. Yok. Sahih olmayan fasit şartlar nikahı ifsad etmez. Onun için ben nikahı la yattını ve şurutil fâsideti fasit şartlarla nikah ne olmaz? Fasit olmaz. Burada batıl olmaz dedi. ve mehru'l mişti mehri mişil ve o aslı ki o asıldır fe ve geber rucu'u ileyhi ona rucu, ki asıldır o öyleyse ona rucu etmek nedir? gerekir vaciptir. İşte onun için ben diyorum ki Mehrimişil vardır. Çıkarması durumunda iki bin değil mehri Şimdi asıl noktaya geldik. Neydi o? İmame-i müttefakun aleyh olan bir müşebbehu bih getirmişti. Ne demişti? Demişti ki bir adam bir kadını Güzelse mehri bindir hem. Çirkin, estağfurullah çirkinse mehri bindir hem. Güzelse mehri iki bindir hem. Deşe, kadın çirkin çıksa mehri bindir. Güzel çıksa mehri iki bindir. Mehri misil demiyor bak. Mehri iki bindir diyor. Şimdi o meseleyle, şu metindeki meseleyi, kâmet meşeleyi arasında fark var demek ki. O fark nereden kaynaklanıyor? Onu söylüyor şimdi. Vel farko beynahâdihi bu şimdiki anlattığımız ikamet meşelesiyle ve beynel meşeletil müsteşhedeti imameynin kendisine şahit olarak getirmiş olduğu mesele arasındaki fark nedir? o mesele güzel çirkin meseleci o da şudur ennel hatar hatar risk fihadihi fihadihi metnin meselesinde yani ikamet edersek etmezsek oradaki risk tekhele alet tesmiyetif saniyeti ikinci teşmiyeye dahil oldu eğer çıkarırsam 2000. şimdi risk girdi tutabilir de çıkarabilir de değil mi tutabilir de çıkarabilir de ne zaman girdi devreye ikinci şartla girdi neden çünkü koca bilmiyor ki onu çıkaracak mı çıkarmayacak mı riske girdi şimdi koca burada ve la muhatarate Müsteşhede dediğimiz meselede, güzel çirkin meselesinde ne yok? Risk yok. Niye yok? Güzelse şey şu kadar, çirkinse şu kadar. Ya bu adam bu sözü söylediğinde kadın güzelse güzeldir, çirkinse çirkindir zaten. O da bir risk yok. Yani sonradan olabilecek ihtimal dahilinde durumlar yok. Neyse olur zaten. Onun için diyor ki, velâ muhataratunat. Orada müsteşhede mes, de güzel çirkin meşeleşinde risk yok. Neden liyenler Kadın tek sıfat ücredir. Yani adam dediği zaman da çirkindir sonradan güzelleşti olmayacak. Olağimdi zevcenayı Fakat koca bunu bilmiyor sadece. Ama kadın tek sıfat üzere Ve kahineti o kocanın bilmemesi rahat bu hataran bir riski ortaya koymaz, gerektirmez o kema fil gâyeti ve gayriha gâye ve diğer kitaplarda fark böyle anlatılmıştır lakin fakat hâza fark ortaya koyan bu cevap menkûzum o da nakzedildi bakın şimdi başka misaller getirecek orada bu hilafiyattandır aramızdaki ihtilaflı meşelelerdendir diyecek aynı durum orada da var Rişkin olmadığı durum ortada var. Orada da var. Orada imam ı Azam Mehrimişil diyecek. Lakin hâda yani bu fark ortaya koyan cevap menkudun nakz edilmiştir. Neyle bir teze ve ceha adam kadınla evleniyor. Hangi şartla? Allah Allah inkânet hurretel asli aslı hür içe babası dedesi hür bu kadının kendisi zaten hurre fâla elfeyn iki bindir hemdir mehrin diyor. Ve inkânet mevla'ten eğer mevlat yani Birinin azatlısı ise bu kadın aslı hür değil demektir, demek ki aslı ne bunun bir kişinin demek. Onun azatlısı oldu şimdi hürredir ama azatlı. Böyle itfala elfin bin ve evyata teze ve cehana Şimdi bakınız, burada risk var mı? Yok. Öyleyse öyle için öyle, böyle için böyle. Zaten ikisinden biridir kadın. Yani burada risk yok, muhatara yok, hatar yok. Ama ne diyecek burada İmam-ı Azam bu khilafiyettandır. Bana göre mehrimişil gerekir. i̇mam göre ise şartlara göre durum ne ise o gerekir diyecek. Ertaza fe el feyni in imraatun. Adam kadınla evleniyor. Hangi şartta? Ala el feyni in imraatun. Eğer adamın nikahı altında başka bir kadın varsa mehir 2000 dirhem. Wa ala el feyni lam takun la imraatun. Adamın nikahı altında bir kadın yoksa mehir 1000 dirhem. İşte bununla nakledilmiştir. Burada da ne yok? Varsa vardır, yoksa yoktur zaten, değil mi? Hatar yok muhatara yok risk yok. İşte bununla bozuldu. Neden? Li annahu la muhatara fihi bu iki misalde muhatara risk yok. Ve <gülüyor> la Fakat durum bilinmiyor. Koca tarafından ma annahu ma. Halbuki bu mesele bu iki mesele nedir? İmam-ı ile İmameyn arasında ihtilaf edilen mesailendir. Normalde ne olması gerekir? Güzel çirkin halinde olduğu gibi muttefakun aleyh olması gerekir. Ama öyle değildir. Ey zan! Bir Fethi Fethül Kadir de diyor ki, "Bir öyle, evla, evla olan, önceye göre meselede kibirli ve güzel, yukarıda mücbbuhu olarak, olarak getirilen, mutafakun aleyh dediğimiz diğimiz kibirli, güzel kılınmasıdır. Ala ala o da iktifaf ujradir denilmesi lazım. Ki buradaki sorun ortadan kalksın diyor. Fakat nasıl? Sefi Nwadir ibn Sema'a, Muhammed'in Nwadir ibn -i, ibn Sema'nın Muhammedten rivayetle yazdığı o söylediği bu, bu nevadir kitabında açıkça beyan etmiştir diyor. Neyi? Alel hilaf. Cemil kabih dedim. Yani cemile kabih'e meşeleşinde de i̇mam Azamla Azam ile arasında ne var? Muhalefet var demiştir. Doğrusu da budur diyor. Lakin kâle fil bahri ve zayıfun. Fakat nevadirde olan bu zayıftır. Görüş zayıftır diyor. Doğrusu yine bu metinde olandır demek istiyor. Işte Teammel. Yarına kadar düşünelim inşallah на ربنا